Selamünaleyküm, aleyküm selam. Recm ayetlerini keçi yemesi meselesinden ya bunu daha evvel çok söyledik. Ee, recm ayetlerini keçi recm e, hükmü ayetle mi sabittir? Oradan başlayalım. Yoksa sünnetle mi sabittir? Ulema ihtilaf etmiş bu konuda. Ee, eşşeyhu ve eşşeyhatu idazen ayfer cümbuhuma elbette nikalen min Allah cümlesi ayettir diyenler var. Ee, yok ayet değildir, bu e, Tevrat'tan bir cümledir diyenler var. Rejim hükmü hakkında ayet yoktur, bu sünnetle sabittir diyenler var. allah Alem doğrusu sünnetle sabit olduğunu söyleyen ulemanın görüşüdür. Bunun... E, Metni nesh bir ayet olduğunu söyleyenlerin de tamamen yalan söylediğini, yanlış söylediğini söylemiyoruz. Bu bir tercih meselesidir. Bu keçi meselesi nedir? Keçi meselesi e, metni nesh olunmuş bir ayet hakkındadır. Bu meselede e, dedikodu yapanlar, meseleyi dedikodu seviyesine indirenler, sünneti hadisi itibarsızlaştıracağım diye kendisini alçaltanlar, Ee, ...bu propagandayı yapmasınlar, bundan vazgeçsinler. Yani Kur'an'ı Allah koruyamadı da ki işte keçi geldi, ayeti yedi de böyle şeyler olur mu filan arkadaşlar. Elimizdeki Kur'an'ın iki kapak arasına toplanmış ayetleri içerisinde metni nesk bir ayet yoktur. Hz. Ebu döneminde iki kapak arasında ne toplandıysa bugün elimizdeki mushafta birebir aynısı mevcuttur. Herhangi bir tahrifat, tahrirat, efendim eksiltme, ilave söz konusu değil. Ee, peki metni neskedilmiş ayet ne demek? Yani Cenab-ı Hak bir ayet indirir de daha sonra o ayetin metnini nesk eder mi? E de hatta onu unutturur da böyle şey oluyor ayetle sabit bu. Ma ensah min minha alam ala kadir. Biz bir ayeti nesk ettiğimizde veya unutturduğumuzda onun yerine ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz buyuruyor Cenab-ı Hak. Nesk olmaz diyenler diyorlar ki bu Kur'anla Tevrat İncil arasındaki bir ilişkiyi anlatıyor bu ayet. Biz de diyoruz ki deliliniz nedir? Min ayetin ifadesi nekire umum bildiriyor. Her türlü ayeti içine alır bu. Kur'anla Tevrat İncil arasındaki ilişkiyi de içine alır. Bir bizzat Aleyhisselam Efendimize indirilmiş ayetleri de içine alır. Cenab-ı Hak bunlardan bir kısmını nesketmiş, neskettirmiş, bir kısmını unutturmuştur tensa Allah ayeti de bunu gösteriyor. Sana okutturacağız ve Allah'ın unutmanı diledikleri müstesna unutmayacaksın. Efendimiz'e de unutturulmuş ayetler var yani. Bunu ayet söylüyor. Hadis olsa reddedecekler de bu ayet yani. Dolayısıyla bu keçi yedi meselesi de metni neskedilmiş bir ayet hakkındadır diyor ulemamız. Metni neskedildikten sonra arkadaşlar bu bizim için ayet değil. Artık bizim ona ayet muamelesi yapmamız doğru değil. Metni neskedilmiş çünkü. Ham ayet muamelesi yapmamız doğru değildirken bunu Kur'an'a sokmamız doğru değil. E bu metni unutturulmuş, Kur'an'dan çıkartılmış. Artık Kur'an değil bu. Biz bunu ezberlemekle, gereğiyle amel etmekle vesaireyle yükümlü değiliz demektir bu. Dolayısıyla o günün şartlarında e, metni neskedilmiş bir ayetin bir deri parçası üzerine yazılmış, daha sonra da metni neskedildiği için mushafa alınması girmesi söz konusu olmadığı için e, bir kenarda unutulmuş olması son derece tabidir, normaldir. Bunda anormal herhangi bir taraf yok. Gelmiş keçinin biri onu yemiş olabilir, mümkündür. Bu bize herhangi bir nakisa getirmez. Çünkü artık böyle bir ayet yok. metni eskidilmiş. Biz ona ayet diye dünyamızı alıp, hafızamızı alıp onunla amel etmekle yükümlü değiliz. Dolayısıyla onun metnini keçi ise ne olur? Karınca ise ne olur? çürüse ne olur? E, rüzgara sele kapılsa ne olur? Ne fark eder yani? Buradan onların aradıkları ekmek çıkmaz. Ya. Bu komediden vazgeçsinler bu Arkadaşlarımız.